1509, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, cennet bahçesinde otlamak isteyenler Allah'ı çok ansın, buyurmaları, evet, Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte dolaşıyorduk, bir ara, gün, öncüler, nerede, buyurdular, bunun üzerine çevresindekiler, bir kısmı önünden gitmekte, bir kısmı da arkandan gelmektedir, dediler, o zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, Allah'ın zikrine devam eden Sabikun, öncüler, nerede, kim cennet bahçesinde otlamak istiyorsa Allah'ı çok zikretsin.